1318 numaralı konu Hazreti Ömer'in öğüdü Hazreti Ömer ordu kumandanlarına, Kur'an okuyucularının isimlerini bana yazın ki ben onları şeref ve maaş hususunda yükselteyim onları etrafa göndereyim ki halka Kur'an öğretsinler diye mektup yazdı Ebu Musa el-Eşari Hazreti Ömer'e benim yanımda Kur'an okuyucularının sayısı 300 küsür kişidir diye yazdı Bunun üzerine Hazreti Ömer onlara şu mektubu yazdı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu Ömer'den, Allah'ın kulu Abdullah bin Kaysa ve beraberinde bulunan Kur'an hafızlarına, selam sizin üzerinize olsun, kesinlikle bu Kur'an sizin için bir ecirdir, şereftir, azıktır, ona tabi olunuz, sakın o sizi kovalamasın, çünkü Kur'an kimi kovalarsa, onu yüzüstü cehenneme atar, kim Kur'an'a tabi olursa, Kur'an onu firdevs cennetlerine götürür, yapabilirseniz sizin için Kur'an şefaatçi olacaktır, Sakın Kur'an sizin hasmınız olmasın. Kur'an kime şefaat ederse, o cennete girer, kime hasım olursa, o da cehenneme girer. Biliniz ki bu Kur'an hidayetin kaynaklarıdır, ilmin çiçeğidir ve Allah katından en son gelen ilahi kitaptır. Allah, onunla kör gözleri, sağır kulakları, kapalı kalbileri açtı. Biliniz ki kul geceleyin kalkar, misvakla abdest alır, sonra tekbir getirir ve Kur'an okursa, Allah'ın meleği ağzını okulun ağzı üzerine koyar ve ona, oku, oku. Temiz ve güzel kokan ağzınla oku, sana mübarek olsun, der, kesinlikle namazda Kur'an okumak korunmuş bir hazinedir, kurulmuş bir hayır ve bereket sofrasıdır, öyleyse bunu elde etmek için gücünüz yettiği kadar çalışın, çünkü namaz, zulmet perdelerini yırtan bir nurdur, zekat yol gösteren bir rehberdir, oruç, kötülüklerden koruyan bir kalkandır, sabır ferahlatan ışıktır, Kur'an ise, ya lehinize veya aleyhinize şahittir. O halde Kur'an'a saygı gösterin, onu küçük görmeyin, Allah Teala, Kur'an'a saygı gösterenlere şeref verir, onu hafife alanları alçaltır, biliniz ki, Kur'an'ı ezberleyen ve onun emirlerini yerine getiren kimsenin duası Allah katında muhakkak kabul edilir, Allah dilerse ona dünyada, dilerse ahirette verir, şunu unutmayın ki, Allah katındaki nimetler, Allah'a inanarak tevekkül edenler için dünya menfaatlarından daha üstün ve süreklidir.